Sesler Denizi devam ediyor.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 ...kendisiyle söyleşi olacağız. Hemen direkt soralım. Lars Danielsson. Öncelikle teşekkür ederim. Ee, sizler gibi üstadların arasında bir programda olmak çok güzel. Ee, dinleyicilere de iyi geceler diliyorum. Bence konturbans sanatçısı Lars Danielsson... ...İsveçin caz dünyasında kazandırıcı en değerli isimler arasında... ...rahatlıkla sayabiliriz. Ee, 80'lerden beri hem Amerikalı hem de Avrupalı çok önemli müzisyenlerle çalmış... 18 yıl boyunca Bobo Stansohn'lu, David Liebman'lı, John Christensen'li kuartet ile albüm yapmış, performans vermiş bir isim. Şu an ise Avrupa'nın önemli müzik firmalarından biri olan Alman Echt şirketinin en birlik yüzlerinden biri. Sadece müzisyeni demiyorum çünkü Lars Lern bu firma dahil de yapımcılık işleri de gerçekleştiriyor. Kendi adına Echt'den çıkardığı albüm sayısı 5. Bunun yanında ciddi katkı sağladığı ve Sidemen olarak yer aldığı ondan fazla ek albümü sayabiliyoruz. Ekten önce de ciddi sayıda albümde çalmış.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 Burada dinleyicilerimize bir hatırlatma yapalım ekip olarak, Lars Danielson 29-31 Ekim tarihlerinde düzenlenmiş olan Ankara Nordic Müzik Festivali'ne de katılmış ve unutulmaz bir konser vermişti. Siz herkiniz de ona katılmıştınız değil mi? Evet. E, Danielson vardı, Gustavsen vardı ve bir de Be The Bell mi vardı? Evet. Muhteşemdi. Ankara'nın Ankara neyse pek ilgi göstermedi e, konserlere ama muhteşemdi üçüden. Özellikle Be çok kaçırdılar değil mi? Değil mi? Bence, bence evet. de. Temelde çok tanımıyor olmalarından kaynaklı biri diye. Olabilir, olabilir. Peki ya sesli Norbi? E, Danimarkalı kılı vokal e, vokal sesli Norbi ise büyük büyük iskanla sesliden de akla gelen ilk isimlerden bence. E, klasik müzik sanatçısı bir aileden geliyor. Ancak 80 ve 90 arası ilk işleri pop rock türü üzerine. E, 90'lı yılların başına çok ciddi caz işler yapmaya başlıyor. E, Diana Reeves, Ray Brown. Al Foster, Billy Hart ve John Scofield beraber performans verdiği isimlerden sadece bazıları. Cecily, 95 yılına geldiğimizde kariyerindeki en önemli atlamayı gerçekleştiriyor bence. Blue Note'dan çıkan ilk albümde Corea gibi çok önemli bir isim görüyoruz. Çok beğenilen bu albümlerden 2002'ye kadar 3 albüm daha yayınlanıyor. Blue Note albümlerinin ilki ana akım ama devamdaki albümlerde popüler eserlerin coverları da var. Benim inceleyebildiğim kadarıyla eşi Lars Danielson'u ilk olarak 96'daki ikinci Blue Note albümünde görüyoruz. Hmm. Peki, Sesli Norvi ve diğer albümler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi bir ayrı konuşuyor olalım. Ee, Fatih Erkan'ın seçtiği ilk şarkıyla, müzik diyelim, bu ikilinin bir araya geldiği en önemli çalışmalardan da birisi sanıyorum bu değil mi? Evet.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 Shall we galaxies apart, weightless, lost in the dark? I'm on Venus, you're on Mars. We're like black holes for the stars that once shone in our eyes. I'm bleeding the south I'm all tears You're all well Your clever words and the sounds hollow verbs naked, and the nouns Nowhere pause I don't care You're more than Most intellectuals do. You're much too proud to lose, but you've lost the touch. I give gold, I give silver, just to see you lose. Seni seviyorum. 19 Aralık Perşembe gecesi Tarihan Karapalası Oteli'nde canlı bir performans sunacak olan Cecilie Norby ve Lars Danyans'ın ikilisi üzerine Fatih Erkan'la sözleşmeye devam ediyoruz. Norby'nin ex şemsiyesi altındaki kendi çalışmaları hakkında bize bilgi verebilir misin? E, Cecilie Norby'nin 2003-2007 arası kendi adına farklı firmalardan çıkan şu albümünü daha görüyoruz. E, bu yıllarda geldiği nokta itibariyle Cecilie diğer önemli iskandina, caz vokalleri için önemli bir oyuncu olarak görmek mümkün bence. 2011 yılına gelindiğinde ise sesilen orbi de Lars Tan gibi act seni olup ilk albüm arabeski çıkardığını görüyoruz. Arabeski isiminden de anlaşacağı gibi ciddi bir karışım albümü. Bir açıdan sesilen orbinin melodi müzik asıl olması gereken şeydir ve best'e türden bağımsız olarak ancak o açıdan değerlendirilebilir söylemin albüme dökülmüş hali gibi. Bu albüm bence özellikle klasik müziği olan bağı ortaya koyuyor. Erik Satin'in cimnopediyelerinden Jino Gabriel Favreau'nun Pavanesi'nden Ravel'in The Dead Princess'ına kadar birçok klasik eseri yazılmış oldukça uyumlu sözler var albümde. E, bu zor ve tehlikeli bir iş aslında ama benim dinlediğim kadarıyla sesili söz yazmadaki tecrübesiyle bu işi başarmış görünüyor. Şunu da eklemekte fayda var, bazı popüler ve caz bestelerde albümde yer bulmuş. Perşembe günkü konserin düğü olduğunu da düşünerek şimdi bu albümden Lars'ın sesiyle eşlik ettiği düğü bir performansı dinleyeceğiz. Michelle Legrand'ın müthiş eseri The Bindments of Your Mind. Sözler Denke yeniden yazılmış. Rond, med jul daga i spinn und stad och inne en gigantisk klockering som en snippel ned i björvet som en tjuv i belång som en kaos eld där trajer is a song after a song som är do med levande visor i du tömmit timme glas och jo Sıradaki evlere, iki yıldızın evlere. Ne zaman birlikteyiz, İngin sol, kun kolde sten Som en dörre, der står og klaprer, i en ufosonlig dröm, Som krusninger på vandet I den varme juliström Som et urme levende viser Et utömmeligt time glas Og jorden som et eble I det stille univers en evig uro i sig selv Hjolevinden i din tje Nögler klir i din lomme Ur der synger i dit hov Hvorfor blev det aldrig sommer? Blev den revet op med ro Elskende vandre tryk langs stranden Fudspur på det våde sand Stadig høres en fjern tromme. Klapper tıhdı stand, bilder hänger i entré, de folk, de navne, de en trän, och fragmenter en sång, glimt de folg och glimt den dånar de levande en gång. Att du visste det var över, tog du efter förvel för det allt blick där glimtade du. Vowel he handshake. Som en store spiraliske cirkler som et jule der går i spin, uden start og uden ende. En İndi vi uro i sig selv, vi Radyo 3'de Sesler Denizi'ndesiniz. 19 Aralık Perşembe gecesi tarihi Ankara Palas Oteli'nde canlı bir performans sunacak olan Cecily Norby ve Lars Danielson ikilisi üzerine Fatih Erkan'la söyleşmeye devam ediyoruz. 2013 yılında e, Cecily Norby'nin son albümü Silent Waste yine ekten çıkıyor. E, bu albümde daha çok pop ve rock eserlerin coverlarına yer verilmiş. E, Stepping Stone, Black Hole Hurt, In My Secret Life ve Diamond Goldu sayabiliriz örnek olarak. Albumde Lars yanında Polonyalı piyanist Lezek Mozart ve Vietnam Aslan'ın Yenliği gibi önemli ekti müzisyenlerini de görüyoruz. Davulda da İsveç'te yaşayan Türk sanatçı Mehmet İkiz var. Ankara'daki son Lars Danielson konserini dinlemiştik kendisini. Aslında 2011 yılında kadar Lars Danielson'un sesinden çeşitli trio ve quartet konserinde duo performanslarına yer veriyorlar. Bu performansları genellikle duygu yoğunluğu yüksek,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 Şey soracağım, hiç birlikte yaptıkları, muhtemelen biraz sonra dinleyeceğimiz parçada olduğu gibi tek tek parçalar var kayıtlar içerisinde ama birlikte hiçbir albümü yapmalılar herhalde Yapmadılar evet. Henüz yapmadılar. Henüz yapmadılar ama ben bekliyorum. E, muhtemelen de zaten bu türne onun hazırlık turnesi gibi geliyor. Belki de. 2011'den beri böyle çalışma içerisinde olduklarını düşünüyorum ben. Silent Face albümüne geri dönüp bir parça örnek vermek istiyorum. Okey. Ee, albümün son parçası Ankaralıların son lasten son konserinde de dinlediği ve 2011 libret albümde yer alan himnun parçası ilahi demek himnun. Saïlen vey sal bu parça sesinin yazdığı sözlerle hem de Dio'ya oldukça yakın olarak çok az gitar ve üflemeli eklentisi var ee, bu performansla ee, sunulmuş bu şekilde emin değilim ama bence konser dinleme ihtimalimiz olan parçalardan biri bu. Umarım çünkü çok çok iyi bir performans buradaki hali iki ikisinin birlikte bir düet halinde daha da güzel daha da içli söyleyeceklerine eminim bunu. Katılıyorum. Peki devam ediyoruz. Sesini Orbi'nin Act etiketiyle yayınlamış 2013 albümü Silent Waves'ten bir icra. Himnen.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 Ee, sonradan Liss'in yönlendirmesi önce s sonrasında da 99 yılında Trio'sunu ekte görüyoruz EST'nin ee, 2005 Viatikum albümü Sigiloh'dan öğrendiğim kadarıyla dünya çapında 100 bin adet satmış. Çok sağlam. Ki bu satışların 10 bini de Amerika'da ee, Ankaralıların aklından çıkmayan 2005 EST konseri sonrası 300 civarında albüm satıldığını duymuştum ben de konserden sonra 300 tane albüm evet. Maşallah. Ee, ne yazık ki Piyanist'in 2008 yılındaki vefatının ardından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 E bunun yanında Finlandiyalı piyanist Iiro Rautava, Güney Koreli vokal Yunsun'la, Amerika'dan Vijay Ayer, Rudreş Mantapa'yı firmanın yüksek isimler arasında saymak mümkün bence. Bu arada çok ilginç yani şeyin Ektin kataloğuna baktığımızda bu isimlere baktığımızda hep beş benzemez isimler var. Mesela evet. Yunsun Nah'la Vijay Ayer'ı hatta Mantappa'yı böyle yan yana düşünmek. Ben bazen Ayer'la Mantappa'yı bile ikisi de Hint kökenli evet. olmasına rağmen yani Amerika yaşıyor olmalarına rağmen ikisini yan yana bazen düşünemiyorum. Stilleri o kadar bazen ayrışıyor. Evet. Çok ilginç bir şekilde bu kadar ismi bir arada tutabiliyor.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 ee, en son imzaladı. Chris Potter, e, 2013 evet. albümünü oradan çıkarttı. Daha liste evet. çok çok uzun. Ee, bir miktar galiba e, şeyden, ekten ekleniyor İSM e, e, düşünüyorum. Hatta Vijay'ın e, bir albüm için İSM'de e, tabi e, bir sözleşme yapmış olması da ayrı bir not olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Okay. Peki. E, şimdi e, son parçaya bu arada geliyoruz galiba değil evet, mi? Evet. Vakit oluyor. E, Sesiyle Norbin'in albümü Silent Unveiled* de aslında az önce bahsettiğim birçok ismi içeriyor ek müzisyeni olarak Nüyenli Lezek Mozaer ve Lars Danielsson. E, şimdi bu albümden beraber müthiş bir besteyi kavurlamışlar bu albümde. Onu dinlemek istiyorum, e, dinletmek istiyorum dinleyicilere. Papa Stone. Eee...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 Papa was a rolling stone. Wherever he lay, he sat was his home. When he died, all oh, he left it was a long year <sighs> Hey mama, I heard papa called himself a jack of all trades. Tell me, is that what sent papa to an early Greyhide?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 let alone Derdenizi sona erdi.